Evet dinleyici destek projesi özel yayını devam ediyor. Şu anda canlı yayının içerisindeyiz saat 11.08. Biz misafir olarak daldık. Buyrun. Evet, misafir. Hepimiz misafiriz aslında. Yeter <gülüyor> ki iste. Hepiniz misafiriz. hoş geldiniz. Yeter ki iste deyiz. <gülüyor> evet bugün Elena aramızda yok. Rusya'da yine kendisi selamlarımızı iletiyoruz. <gülüyor> Yeter ki iste. Farklı disiplinlerden, amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler. Müzik Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Davkılıç. Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. En sevdiğim yayın canlı yayın. Buyurun. <gülüyor> Hangimiz buyuralım? Buyurun siz buyurun. Program sahibi sizsiniz. Eyvallah çok teşekkürler. Ne diyorduk Elana aramızda değil Rusya'da kendisine sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bugün stüdyo yine muhteşem konuklar var. Ali Can Soy bizlerle ve duayen yanımda Ömer Madra. Yani bugün baya heyecanlı geçecek hepimiz için. Ben ilk defa konuk oluyorum burada. Çok <gülüyor> mutluyum. Heyecanı zannediyoruz. <gülüyor> yeter ki iste hoş geldiniz Ömer Bey. <gülüyor> hoş bulduk. Yeter ki istesin insan bak geldin işte. Evet. Din İlci Destek Projesi özel yayın kapsamında Yeter ki iste özel yapıyoruz şu anda. Ali Can Soy'da konuğumuz. Hoş geldin Ali Can. Hoş bulduk abi. Merhabalar. Evet hoş. Merhaba geldin. hepinize. Merhaba. Merhaba. Tekrar burada olmak çok güzel. Ee, bir yıl aradan sonra bizim evet. için de öyle seni tekrar görmek evet, de, evet, de çok aynen keyifli. Öyle. Sağ ol. E, i̇sterseniz ben bir, bir yerden gireyim size sonra... Şimdi programa çöreklenmiş gibi oluyor da bundan rahatsızım. Çok affedersiniz ama Alican'ı da görünce sormadan edemiyorum. Çok demiyorum. teşekkür ederim. E, yeter ki işte. Yeter, yeter ki istiyor. Ki işte. İstiyorum. Sormak istiyorum. Evet Alican Buyurun. E, nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Tiyatronun durumu nedir? Dışarıda bana bir şeyler söylemiştin. İyi. Onu paylaşabiliriz herhalde. İyi gidiyor Biz, aslında. Misin? Yani işte hem dışarıdaki tiyatro hem içerideki tiyatro. BBT de bir yandan devam ediyor. Tabi... E, işte yeni bir oyun çıkarttık BPT'de. Kazanova. Bizim de son oyunumuz oldu aslında. Yani daha doğrusu bizim yönetimin e, son oyunu oldu. Ee, sana az önce söylediğim gibi Hı -hı. 15 Mayıs'ta tekrar bir seçimle diyoruz yönetimi. Böyle Hı -hı. demokratik bir e, olayın da Türkiye tiyatrosunda yaşanıyor olması aslında evet. bir yandan örnek gösterilebilecek Çok bir şey. Çok heyecan verici. Evet. evet e, umarım diğer kurum tiyatroları içinde tabii ki bunun bir örnek olur ve orada da aynı süreçler yaşanır böyle demokratik umarım. seçimle seçilen sanat yönetmenleri ya da yöneticiler buna sahip olabilir umarım diğer kurum tiyatroları da yani bence en önemli şeyi söylüyorsun şu anda kurum evet. tiyatroları ile ilgili en hmm. yani hmm. Büyük, pek çok çıkmazı kolaylayacak en Kesinlikle. önemli meseleyi söylüyorsun sorunlar tabii ki olacaktır yani sen de çok çok tabii. iyi bilirsin ee, yani kurum tiyatrolarında sorunsuz kurum tiyatrosun için daha çok yolumuz var sanıyorum. Ya da öyle tiyatrolar için. Ama en azından bunu alıp birbirimizi bu noktada da daha iyi anlamak, yönetici tarafını da işin üstlenmek, taşın altına elimizi koymak gibi şeyleri de ufak ufak gerçekleştirebilirsek ne mutlu. Derdimiz zaten sorun olması değil ki sorun olsun olacak da sorun. Tabii ki. ...birlikte çözebilecek bir yapıya kavuşabilmek. Aynen öyle. Yani. Yani sorun doğru. elbette olacak. Bir de Kesinlikle. tabii yani sadece kurum tiyatroları açısından değil... ...genel olarak demokrasi dünyası içinde son evet. derece önemli. İlkelerden ibaret kurumların Kesinlikle. ayakta kalmasıyla ilgili bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye'de de bazı sorunlar var tabii demokrasi açısından. Yok Burada. ya nereden çıkardınız Yok Türkiye'de de yok. 50 kişi ee... <gülüyor> Peki o zaman ben açık radyo, açık radyo haberleriyle devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hemen e, 50 kişi olduk. Sabahtan şu ana dek açık radyoyu evet. 50 kişi. Aynı destekledi. Bu gayet iyi bir sayı. Buyurun. Şunu söyleyeceğim geçen sene de 15 Mart'ta Arican Yücesoy sizlerin konu olmuş. Ben evet. Podcast'ta dinledim. Hı -hı. Ee, bir sene sonra bu kaydı dinlediğimiz zaman bakalım neler değişecek aslında. Tiyatroda. A, ne güzel. Türkiye'de evet. neler olacak? Evet. Neler yapmış olacaksınız? Neler olabilir sizce? Ben birazcık şuna inanıyorum. Belki romantik de böyle bir düşünce ama birazcık bu sanatın, işte tiyatronun, resmin aslında yani bütün sanat dallarının birazcık bu bu yoksunluktan ya da işte bu sorundan, problemden birazcık beslendiğini de düşünüyorum aslında. ister istemez. Keşke böyle olmasaydı diyeceğim bir şey yok ama görünen biraz o. Haliyle Bizdeki şu anda son durumun da kötü olmadığını düşünüyorum. Bir sene sonra hı hı. E, daha iyi olacağını düşünüyorum tabii ki. Tiyatronunda, her her sanat dalının burada daha kolay beslenme alanı olduğuna inanıyorum çünkü. Buna maruz kaldığına inanıyorum daha doğrusu. Hı hı. Peki Alcan Ücesoy ne yapacak? Bir sene içinde. De, Plan de. ne? Aslında bir planım yok. Genel olarak plansız yaşıyorum sanırım. E, bazen. ...iyi buluyorum bu huyumu, bazen de tabii... ...kötü buluyorum ama... <gülüyor> ee, ...genel olarak plansız yaşıyorum... ...işimi yapmaya devam edeceğim tabii ki... ...inandığım şeylere sarılmaya devam edeceğim... <gülüyor> ee, ...inandığım şeylerle... ...hayatta kalmaya... ...ve buna inanmaya devam edeceğim aslında. Eğer zaman da böyleydin zaten. Sanatçı olarak diğerlerinin arasındaki... ...bence kişisel olarak mı söylüyorum... ...farkın bu noktada başlıyor. Bir sürü iş yapıyorsun. Evet. Gerek kurum tiyatrosunda, gerek dışarıda, gerek televizyonda. Hı -hı. Ama dönüp baktığımızda tercih etmediğin hiçbir şey yapmıyorsun. Hı -hı. Bu Hı -hı. bence çok önemli ve keyifli bir şey. Evet, bana da öyle gibi geliyor. Kendimi iyi hissediyorum ya evet. da. Yani bu birazcık böyle kendi mahremim gibi ve... Ee... Çok çok iyi anlayacaksın tabii ki ben hani böyle bir mesleki vicdan rahatlığı gibi de geliyor bana. Buradan yana vicdanım rahat oluyor. İçim çok huzurlu oluyor. Bu da bir kafa sağlığı aslında bir yandan sanırım. Kuşkusuz tercih ettiğin yerde olmak, hı. durabilmek. Helesi böyle ki böyle koşullarda buna direniyor olmak, direnebiliyor olmak... Hı hı. E kendi kendine yarattığın bir lüks diyebilirim galiba. Evet. Önemli bir lüks. Ee, bir yandan da pahalı bir lüks ama. Çok Ondan pahalı. Ondan çok üminim yani. Tabii kuşkusuz. Yani bir şeyi geri çevirmek, reddetmek, Hı -hı. E, tecimsel bir yapının içerisinde Aynen. bu şekilde var olmak e, çok pahalı bir lüks. Hı. Aslında Türkiye'de Hı -hı. spor da çok pahalı bir lüks. Yani çok fazla şeyden feragat ediyorsunuz ve Hı -hı. vazgeçmeden bir şekilde yapmaya çalışıyorsunuz. Evet sizin az önce konuştuğumuz da öyle bir örnek. Işte. Yani ben sorulduğu zaman hoş ve boş işler diyorum ama <gülüyor> o kadar çok zor tarafı var ki yani aslında fiziki şartlar değil hmm. çevre baskısı ve ee, çevreden gördüğümüz belki de olmayan destekler. Yani hmm. bu, bu çok zor, çok zor bir şey aslında. Ama önemli olan başarmak zaten ki bir şey başarıyoruz, buradayız hep birlikte. Önemli olan o. Popüler bir sporun eğer üst liglerinde değilseniz, evet. e, tabii ki çok zor yani hayatınız. Daha benden tabii ki daha iyi bilirsiniz. Ama öyle görünüyor. Benim de dışarıdan gördüğüm o. Ne yazık ki. Evet. Ben de şey söylemek istiyorum. Yani Alper sordu işte nasıl bir değişiklik olmasını istiyorsunuz falan diye ee, geleceğin ne olduğunu e, istemek ya, ya Can Yücel da şey diye cevap verdi işte ben yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim göreceğiz diye. Aslında bütün anahtar da bence bu formülde. Yani değiş bir şeylerin değişmesi sadece kendi yaptığımız eylemlere bağlı olan bir şey. Başka yani dışarıdan umut beklemek, bir şeyin değişmesini Saç beklemek bence kapitalist sistemin en saçtığı en berbat zehirlerden biri. Umut yani nasılsa bir şey olur abi, bize bir şey olmaz hı hı. abi, ben iyi şeyler olur diye. Bize bir şey yapmadan ...hiçbir şey değişim olmayacağını da görme fırsatı veriyor. Bence ben böyle düşünüyorum yani ve <gülüyor> özellikle de son zamanlarda... ...bugün daha konuştuğumuz işte çocukların... ...Kıbrıs'ta, Mausa'dan işte Kandilli'de, Kanlıca'da çocukların eylemleri... Bu, ...bu şeye dur demek üzere yola çıkmış vaziyetteler. Yani bu makus talihi iklimin bozulmasına falan değiştirmek üzere... Çocuklar ele aldılar. Türkiye'de de böyle, İsveç'te de, dünyanın çeşitli yerlerinde de. E, bu anahtar kelime ve formül bu bence. Evet. İyi yaptığı işi iyi yapmak ve eyleme geçmek yani. Hı hı hı. Ve tercih ettiğini yapmak. Geveze ile de dün benzer şeyler konuşmuştuk. Evet. Çok iyi bir radyo programcısı. dün eksik olmasını ...radyostan kalktı geldi buraya destek istemek için... Ee, ...benzer şeyleri söyledi... ...yani yapmış olduğu müzikle de, albümle de... ...tercihlerle ilgili de... ...seçtiği için yapıyor, seçtiği şeyi yapıyor... ...ve bunun önünde de hiçbir şey duramıyor... ...zaten duramaz da böyle bir şeyin önünde... Hı hı. ...bir müzikle ilgili... ...bir hazırlığınız var mı acaba? Evet, Ali Cançı gelecek bir istek... Buraya gelirken yolda Okan Kaya'yı gördüm... Ee, evet. bayağıdır da karşılaşmıyorduk... ...bugün o yüzden Gevende'den... E, siz ne isterseniz onu çalabilirsiniz deyip. Öyle mi? Ağlaya ağlaya çalacakmışız. Peki. Peki. dinici Destek Projesi özel yayında. Yeter ki iste özelin içindeyiz şu anda. 11-18 sızı verdik Ömer Bey ve ben buraya da gelen talep üstüne. Sizin tercihinizde. <gülüyor> İyi ki varsınız. <gülüyor> evet Saat evet. Siz evet. öyle eksik olmayın. Ee, Alicen şarkıdan önce destek numaramızı söyler misin lütfen? Dinleyici destek kattı. Telefon numarasını söylüyorum. 0212. 343 41 41 <gülüyor> Kırsız gibi bir kaç gün daha alıyor benden yine. Ah. de dinledik. Evet, Deniz Projesi özel yayını yeter ki iste özel. Devam ediyor. Devam ediyor. İyi ki geldiniz. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Elana yok. Bu arada şunu söylemek istiyorum. elenas intikam dizisinde Ali Can Yüce'yi soyuyor. Acayip şekilde takip ediyordu. Yok, Selamlarını olsun. da iletiyor Çok bu arada. Çok teşekkürler. Bizden ee, de selamlar. Günaydın konuşsun. diyelim ona da. Günaydın. Evet. Evet. Günaydın. Ee, telefon numarasını hatırlatalım mı tekrar? Ben hatırlatmak isterim. Eğer sizin için de uygunsunuz. Lütfen. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını 16. Radyo Şenliği dinleyici destek hattının telefon numarasını söylüyorum. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesine tıklayabilirsiniz. Diğer alternatif de bu. E, tabii ki bu arada Herkes. Ali Can Yüncesoy sadece stüdyo konuğumuz değil. Aynı zamanda sıkı bir dinleyicimiz ve destekçimiz de. Evet. Tamam, evet. Onlar beliriz elden geldiğince evet. <gülüyor> ve bizi yıkırmayarak geldi ee, çok ya. teşekkür ne ediyoruz ne demek ne demek memnunum burada olmaktan gerçekten çok çok çok, çok mutlu oluyorum siz e, spor yapan oyuncu bağlamında iki kavramı bir araya evet. getirerek ben de Ali Can'ı e, şimdi onu soracaktım zaten hı. Ali Can'ıncısı aynı zamanda dalış yapıyor Doğru Evet mı? her oyuncu gibi ben de bir yandan <gülüyor> dalış yapıyorum bir, e, yani uzun süre e, severek yaptığım bir aktivite oldu benim için hı hı. E, hala da yani vakit buldukça Yapmaya çalışıyorum tabii ki. Türkiye ve yurtdışı da var mı? Evet içinde. yurt dışı da var. Türkiye'de var. <gülüyor> ne demek? Dalış biraz anlatır mısınız ayrıntılarını? Yani, yani? aslında Nerede bu scuba nasıl... tüp, tüplü scuba. dalış. Tüplü dalış. <gülüyor> ee... ...dediğimiz şey birazcık... Evet, ...bir şeyler çalıyor, ben şey evet, alıyorum, çalıyor panik, ...panikliyorum. Hayır, yeter ki şey çalıyor. Ne mı? kadar <gülüyor> son kadar <Sen de gülüyor> Panikle, tamam. çünkü bu çalan telefon... ...destek telefonu demek. İyi bir, bir şey yaşıyoruz <gülüyor> o zaman. <gülüyor> iyi <Her> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> y yeter ki çalsın. <gülüyor> evet, <gülüyor> yeter ki çalsın. Yani her bir sinyalde bir dinleyici arıyor... ...ve desteğini sunuyor, öyle düşünebiliriz. Çok teşekkür ederiz teşekkür şu anda arayan <gülüyor> dinleyicimiz <gülüyor> o zaman. <gülüyor> Tüplü dalış. Tüplü dalış. Evet. Ya benim için tabii ki benim ilk başladığım zaman da çok güzel bir hayatımın güzel bir dönemine denk giriyor. O, hani o merak etme, suyun altındaki her şeyi merak etmek, oradaki dünyayı tanımak, Mars'a gitmek gibi olan o his çok güzeldi. Ve hayatımın bir yerinde kaldı işte hala da olabildiğince devam edebildiğim, devam etmek istediğim bir şey aslında bu. Ne güzel yaşamayanlar da var ben anne karnından sonra hiç suyun altına girmedim öyle bir şey denemedim. Ben yani. de yüzmeyi mesela hiç sevmem yüzen insanı anlamam niye yüzersin falan hiç, <gülüyor> hiç sevmem yüzmeyi. Öyle mi? Ben evet öyle. ama dalmaya mesela bayılıyorum yüzmek hiç bana göre değil sıkılıyorum yüzerken. Ben sportif amaçlı <gülüyor> yüzebiliyorum denizde aynı şeyi ben de yaşıyorum mesela girdim çıktım e, oraya gittim geri geldim ne oldu ama sportif amaçlı yaptığımda aynı hisse kapılmıyorum ve Böyle yani yarım saat aralıksız yani gidebiliyorum müthiş. ve çok çok iyi, çok iyi hissediyorum. Ama ben öyle mesela ben de öyle ayvalık çocuğu olarak. <gülüyor> Yüzer misiniz? Çok yüzerim evet. Ya ne güzel ya ben de yani, <gülüyor> ama suyun içine doğmuş gibi bir şeyiz yani. de biz öyle Yüzmeyenler <gülüyor> böyle bir grup yapmışız. Araya çizgi evet biz bu durumda Aile böyle. Ben de suyla çok iyi oldu hep ilişkim çocukluktan beri ama yüzmek. Ee, beni böyle sıkan, sıkan yoran, yorulurum yani. da ben hemen. Evet. <gülüyor> tamam, hemen yorulurum. Ben kulaç bile sayıyorum. Şimdi Aynı şey şu de. dalışa dönüş, dönerken hmm. biraz da moralleri hmm. bozma pahasına bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu Avustralya'daki biyolojik çeşitliliğin hmm. en yüksek noktalarından birini, hayatın temelini oluşturan bu Great Barrier Reef dedikleri işte mercan kayalıkları, hmm. resifi. ...bu küresel iklim değişikliği yüzünden ağrıyor ve yok oluyor. Yani çok da büyük bir problem bu. Çünkü hem oksijen vermesinin yanı sıra... ...akla gelebilecek binbir türlü yaratığın bir arada yaşadıkları bir ortam Uzaydan görünebilen en büyük organik yapı. Ve kömür sevdası yüzünden ya. gidiyorlar. Bu konuda çok önemli bir, yani yayınları açık radyo herhalde biliyorsunuzdur, epeydir takip etmeye çalışıyoruz bu küresel iklim felaketini falan. Bu konudaki en çok çalışan hem de hem dalan hem de tırmanan Dar Cemal diye savaş muhabirliğiyle başladı. Çok önemli bir yazar var. Ee, ...o bir kitap çıkardı artık... ...son durumlar bunlar... ...ayağımızı denk almamız gerekir diye... ...buzun sonu başlığını taşıyor... ...ve dünyadaki bütün bu etkilenen... ...bölgeleri ister Himalayalar... ...olsun Alaska'daki... ...erimeler olsun... ...isterse mevcan kayalıklarının... <gülüyor> ...dağırması gibi bir şey olsun... ...hepsine gidiyor... ...hem bilim insanlarıyla konuşuyor... ...benim en sevdiğim tipte bir çalışma yapıyor... ...hem... ...konunun en baba uzmanlarıyla konuşuyor, hem de bizzat yaşayıp kendi deneyimlerini de katıyor işin içine. Bence çok hoş bir kitap, orada işte şeyi anlatıyor, bir mercan kayalıklarına, büyük resife dalanlarınla beraber dalıyor işte. İnanılmaz bir şey var yani ahtapotlarla, köpek balıkları bir arada yaşıyorlar falan böyle. Ve o konunun yıllardır dalan, orada dalışları da yöneten birisiyle dalıyorlar. Güzel bir manzara, henüz yok olmamış en iyi parçasında bakıyorlar önce. Sonra çıkıyor adam ve şeylerini gözlüğünü kaldırıp ağlıyor. ...ben burayı çok seviyorum diye... ...ve onun yok oluşu karşısında... ...yani böylesine trajediler yaşanıyor... ...dalış deyince o aklıma geldi... Hı hı. ...yeni okudum kitabı da... ...böyle kötü bir şeyi de paylaşmış <gülüyor> ne ...yani şöyle söyleyeyim... ...ben... E, ...sürekli daldığım alanda bile... ...değişimi görüyorum tabii ki... ...görüyor, görüyor insan... ...oradaki balık... E, ...değişimini... ...başka türlerin artık oraya yerleşmesini... Daha istilacı türleri. ...istilacı türleri... Bunların herhalde. hepsi görünen yani normal bir dalga için bile aslında çok kolay görebildiği görebileceği bir şey ve çok çok çok üzücü tabii. Hala bile e, denizlere hiç, hakkınca davranmadığımız sadece denizlere de değil aslında yani genel olarak tabi hakkınca davranmadığımız ve bunla ilgili asla akıllanamadığımız gerçeği inanılır gibi değil. Yani geçiyorum artık şeylerden hani işte büyük şirketler şunları yapmasınlar ne bileyim atıklarını buraya dökmesinlerden öte ben biraz daha şuna inanan biriyim ee, daha küçük hareketlerin büyümeye e, ge geçebileceğini oraya dönüşebileceğini büyük hareketin küçü küçüğe etki edeceğine inanmıyorum ben bireysel olarak bir kişi olarak e, tabiata saygıya inanıyorum ve bunun aslında herkesin sorumluluğu olması gerektiğine inanıyorum ondan sonra gidip gidip de büyük şirketlerin ya da işte fabrikaların şunların bunların işte bilmem nerede açılan e, maden arama için yapılan operasyonların ...tabiatı kirletmesi bir çok çok çok sonraki aşamalar gibi geliyor bir yandan da bana. Bireysel örgütlenme ya da e, bireysel bilinçlenme diyeyim olmadığı sürece hiçbir şey ifade etmeyecek sanırım. Evet Ama başladı işte yani gerçek olarak bir umut var. Ha, bunu, bunu konuştuğumuz günde önemli eylemler oluyor ve hı hı hı. yeni kuşak devraldı. Yani evet, bu çok acayip öyle. bir şey. Z kuşağı ya da iklim kuşağı diyorlar. Hı hı. ...diyen her tarafında milyon yüz binlerce... ...çocuk, yani ortaokul, ilkokul... ...ortaokul, hı hı. lise... E, ...ayaklanmaya karar verdiler... ...ve 15 e, ...şimdi bu ayın yani pazartesi günü de... E, ...Extinction Rebellion hareketinin... ...bu sabah birazcık değinme fırsatı hı hı. bulduk... ...yani yok oluş isyanı denen hareket... E, İngilt ...başta İngiltere... ...olmak üzere Londra'nın bütün... ...can alıcı yerlerini, köprülerini... ...alanlarını filan... Saat başı işgal edip sonra dağılma Müthiş. eylemiyle başlıyorlar. Müthiş. Bunları takip etmeye çalışacağız. Çocuklar da bağlantılı onlarla Extinction Rebellion'i ve bunu destekleyenler mesela işte Canterbury Başpiskoposu ya da ünlü bir oyuncu Sabahleyin. Emma Thompson. Emma Thompson filan. Tamam, yürüyün. Biz de arkanızdayız, geliyoruz, içindeyiz diye. Yani hmm. daha bu yeni okuduğumuz bir şey. Tek yolu bu aslında. Yani bireysel hmm. şeyleri elbette yapmak hmm. zorundayız. Zaten yapıyoruz ya Alperler, anlatıyorlar. Sportif hem de bireysel bütün yapılacak şeyleri. Fakat hmm. e, karar alıcıları etkilemediğimiz sürece... Alttan baskı yaparak bu mümkün değil kesinlikle bence. Ben, ben bunun aynı kesinlikle aynı evet. yanlış anlatmış olabilirim. Ee, birazcık daha bireysel bilinçlenmenin aslında bu ek, ekipleşmeye dönebileceğine inanıyorum tabii ki. Her yani, evet. direnme hareketle böyle bir hareket. Tamam. Bir kişi şey olarak tabii, başladı. Parlamento işte. önünde. Ee, ...okul kırarak... ...ve eklene eklene eklene... ...kendi tam çizdiği şeyi de yaptı işte... Hı -hı. ...iklim için e, İsveççe yazıyor... ...iklim için grev diye... ...orada oturdu hatta önce... ...parlamentonun tam girizgen... ...şeyin kapısının, nizamiye kapısının... ...önünde otururken... ...yok burası olmaz şimdi gel biraz daha kaldırımın... ...oraya gel <gülüyor> filan dediler... <gülüyor> Bir buçuk milyona çıktı. Şimdi bir kişinin Greta'nın ya, yaptığı şey. Tam işte bu. Evet. Hatta Greta ile ilgili Serkan Hoca şunu demişti. İzledim, canlı olarak izledim. Daha sonra çıkışta programının çıkışında söyleşi sonrasında yakaladım. Gerçekten çocuk ezberlemiş mi? Yoksa bilinçli şekilde mi konuşuyor diye. Ve çok da bilinçli olduğunu da söylemişti. Yani ağzından çıkan sözlere gözlerim inanamadı yani evet. kulaklarıma inanamadım diyor yani. Ezberlemiş diyenlere öyle komplo evet. teorileri bol var tabii. Evet, evet aynı öyle. Kendisinin cevapları da var. Senin arkanda kim var diyorlar gayet kuşkucu olarak. <gülüyor> evet bu olarak. çok güzel. Bu, şey. Sen evet. bu yaşta bunları yazamazsın ben varım diyor. <gülüyor> Pek kuşkucu ama biraz daha hem de böyle Der Spiegel gibi önemli <gülüyor> derginin Alman muhabirleri oraya kadar gitmişler İsveç'te mülakat yapıyorlar. Bakın ben anlatayım diyor birçok insan diyor annem babamın benim beynimi yıkadığını söylüyorlar durum tam tersi diyor ben onların beynini <gülüyor> yıkadım artık uçağa binmiyorlar ki annesi çok önemli bir opera sanatçısı uçağa binmediği için artık kariyeri de zedelenmiş durumda babası da büyük bir oyuncu İsveç'in ünlü oyuncularından biri o da işi gücü bırakmış Greta'yı desteklemeye başladı ama bu işler böyle oluyor işte maalesef Aynen, evet. yani çok ilginç bir durum var yani Aynen öyle. Peki Ali Can Ücüysoy, e, sporu biz e, okullarda aslında kasadan, sandıklardan hmm. atlayarak, ileri takla, geri takla falan bu, bu tarz böyle saçma şeylerle e, büyüyerek <gülüyor> ilerlettik aslında. Tiyatro e, çocuklara, gençlere nasıl ulaşıyoruz? Neler yapıyorlar acaba şu an çocuklar veya okullarda bir şeyler görüyorlar mı bununla ilgili? Yani yetenekli gençler nasıl seçiliyor? Böyle ee, bir şey var mı? Açıkçası şu anda ne, nasıl yapıldığıyla ilgili çok fikrim yok Hı -hı. işin aslında. Ee, ...bilmiyorum sizin var mı bayım? Benim <gülüyor> bir miktar var... ...çünkü bir yani... ...bu sorunu ya tesadüfi olarak verebileceğim bir cevap var... Hı hı. ...bir Güzel Sanatlar Lisesi'nin... ...Tiyatro Bölümü Başkanlığı'nı yapıyorum ha, şu an... Hı hı. Hı hı. ...doğru, doğru, doğru <gülüyor> soruyu doğru kişiye şu an yönlendirdim... <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ...bir seçme sınavı yapılıyor... ...bu seçme sınavının sonunda... ...o çocukları o okula alıyoruz... ...çünkü çok kritik bir dönem yani. Peki orta, yaş hangi yaş? İşte lise bir öğrencisi lise alıyoruz. bir. mezun ondan sonra. Yani orada ben bölüm başkanı olarak önce e, ebeveynini çağırıyorum. Diyorum Hı -hı. ki emin misiniz? Bakın geri dönüşsüz bir şeye doğru giriyorsunuz ve bu çocuğun yaşı çok küçük bunun için Hı -hı. diyorum ve çocukta da test etmeye çalıştığım şey bu. Yani gerçekten mi bunu istiyor? Yoksa Hı -hı. E, sadece ünlü olmak için mi bunu istiyor? Bunlar çok riskli şeyler. Çünkü sadece ünlü olmak için istiyorsa bunu bütün e, prodüksiyon şirketleri kapısını açmış. Onu beklemiyor şu anda. E, meşakkatli bir hayat e, hayata hı hı. doğru gidiyor. Benim temelde test ettiğim şey bu. Yani yeteneği değil aslında. Hı hı hı. Yani tercih mi ediyor yoksa başka bir sıkıntısı mı var? Ondan sonra o süreçte bir konserto hazırlığına kadar sürüyor. Peki bu sınavlar ne zaman oluyor? Belki de veliler e, çocuklarını göndermek isterler böyle bir sınava. E, bu sınavlar ııı e, Özellikle tabii ki şu anda artık başladı yani e Eylül'ün başına kadar devam ediyor toplu bir sınav yapmıyorum ben bireysel hı hı. sınav yapıyorum başvuran öğrenci tek başına alıp değerlendiriyorum o şekilde götürüyorum. Can yani diyorsun, çok merak ederlerse golip pası şey attı şeyler. yani. <gülüyor> evet ya. <orta gülüyor> o koltara şimdi genç daha hani böyle genç anladım onun için yap, yani bu. Yani Peki, konservatuar şeyi yoksa hayır. Yani konservatuarlar zaten çok belli olan onların şeyi aslında benzer de. Değil, de benzer bir yolu evet. var yani. Hani Peki günümüzde e, tiyatrocular arasında dizilere kayanlar yani hmm. dizilerde oynayanlar e, sayıca fazla mı? Yani çok fazla bilemiyorum ama şöyle... Ben bu e... arada evde televizyon yok. <gülüyor> televizyon izlemiyorum. <gülüyor> haberim yok hiçbir şeyden bu arada. Yani çok bilmiyorum aslında hangisi çoğunluktadır. Ee, ama benim gördüğüm kadarıyla benim de televizyonda yaptığım işlerde... E, ...tiyatro kökenli oyuncular gördüm. Çok da önemli, önemli de bulunuyorum aslında ben. Ama bu benim bireysel Hı -hı. düşüncem tabii ki. Evet. Okuldayken hep bunun başka türlü olduğunu düşünüyorsun. Hatta ben okuldayken benim de çok ilişkim yoktu televizyonla. Çocukken de çok aram yoktu yani televizyonla açıkçası. O yüzden çok safça gelebilir ama gerçekten tiyatro okulunda okuyanlar tiyatro yapar. Herhalde televizyonda oyunculuk yapanların başka bir okulda okuduğunu bile düşünecek kadar saftı. <gülüyor> ee, gerçekten böyle. Yani hiç o burnu bir, bir böyle burnu büyüklükle bir... ben tiyatro okuyorum abi dizi yapmam falan gibi bir... ...tavrım yoktu çünkü bilmiyordum. Gerçekten saftım bununla ilgili. <gülüyor> ee, o yüzden şu anki o dengede... ...nasıldır, benim kadar kaç saf vardır... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...bir şeyler? Çok göstermiyorum. Peki oyuncu gözüyle ben e, sinemaya, tiyatroya aslında tek başına da gitmeyi seviyorum. Çünkü arkadaşlarım diyor ki tek başına nasıl gidiyorsun? Ben buna şaşırıyorum diyorlar. Hmm. Yani illa de hani cümhur cemaat bir şey izlemeye gitmeye de gerek yok aslında. Yani sinemada. Musun? Yani tek başına izlenebilir aslında. Doğru değil mi? Yani bir oyuncudan ben duymalarını isterim bu, bu arkadaşlarımın. İki bana. İste öyle... mümkün. Yani ikisi İki. de mümkün. Yani tabii ki. Hı -hı. Ben de şeyi severim yani sinemaya. E, geç bekarken onu yapıyorum. Yalnız <gülüyor> şimdi, şimdi şunu çok seviyorum. E, Memo'yla ve Tuğba'yla yani karın ve oğlumla gitmeyi çok seviyorum e, filme. Ama şu tiyatroya gitmekle ilgili de şunu biliyorum. Tomis abla, Tom Sincer hmm. e, çok yakın bir ilişkimiz vardı radyoyla da kişisel olarak da. Hmm. O anlatırdı çok yani daha eskiden hmm. Beyoğlu'nda sinemaya böyle buluşup toplu halde gidilip Ardından işte ya e, profetörl yemeğe gidip ya da bir pastanede oturup saatlerce o filmin üstüne Konuşalım. birlikte konuştuklarını anlatıyordu bana. Harika. Bu da çok kıymetli geliyor. Evet evet. Sana, <gülüyor> yani. Müthiş bir aileşim. Ben de kalabalıkçıyımdır. Ee, yani sinema ve tiyatro için kalabalık gitmek gitmeyi severim ben de. Ee, bilmiyorum belki siz tek çocuk musunuz? Yo ablam var. <gülüyor> ama <gülüyor> yani bir böyle bir ne de bir diskore bir beklese. Siz de profesörüyüz. Siz de profesörsünüz. Sen rapit sordun. Ne diyecek? <gülüyor> ne <Evet>. olacak? Ben <gülüyor> tek çocuğum. Eğer <gülüyor> <Efendim, şimdi> sizin hani mesela ben kahvaltıyı da sıkılırım. Tek başıma kahvaltı etmekten çok sıkılırım. Kalabalık severim. Kaç Biz... kardeşiz peki? Ben de sadece kardeşim var ama bizim e, işte anneannemler, teyzemler, yani anneannemler deyince yedi kişiymiş gibi oldu ama anneannem, <gülüyor> teyzemler böyle bir kalabalık kahvaltılarımız olurdu bizim. Onları falan severim. E, o yüzden de yalnız yemek yemeyi sevmem. Hep buna bağlarım da sizin için de öyle bir şey uyduracaktım herhalde. Evet evet. <gülüyor> Ubuntu bu seneki şeyimiz felsefemizde yani örnek aldığımız Afrika'dan gelen ubuntu felsefesi de tam böyle yani ancak birlikte bir bütün olabileceği bireysel ya Bireysel bir başarı diye bir şeyin olmayacağını ve ancak başkalarının yüceltilmesiyle hı hı. insanın kendisini doğrulamasını mümkün olduğunu söyleyen hı. bir Ubuntu felsefesi var. Özellikle Güney Afrika'da Mandela'nın ve <gülüyor> diğer Desmond Tutu gibi önemli düşünürlerin ve aktivistlerin söylediği gibi biz de tam bu dinleyici destek projesinde böyle bir... ...şeyin içinde olduğumuzu düşünüyoruz... ...yani birlikte ancak bir var olabiliyoruz... ...ve kendimizi doğrulayabilir... ...ve geliştirebiliriz diye düşünüyorum... Evet. Ee, ...bence... ...dinleyicilerimiz bizi uyarıyorlar artık... ...bir şarkı çalın ki desteğimiz <gülüyor> evet. rahat yapalım... Evet, diye evet, evet. ...sohbeti kessin diye... Evet, ...değil mi? Evet. <gülüyor> Şarkımı değiştirebilir miyim? Şarkımı değiştirebilir miyim deyip... <gülüyor> ...her şey boşa düşürüyor. ...peki zorba dinleyebilir miyiz? Evet... Ne bileyim böyle evet. neşeli olur falan. Evet. Tabii evet. Tamam. Evet. Peki mesela i̇şte tamam. telefon numaramız kaçtı? Go 0 200 12, 343 41 41 <gülüyor> e, Bu birlikte üretme e, hali, birlikte yemek yeme, Hı -hı. birlikte işte bir radyonun etrafında destek verme halini aynısı ve çok çok güzel bir halde zaten tiyatro içinde söz konusu yani Kesinlikle. E, ekip ekip olduğunuz anda tadından yenmez hmm. bir işe dönüşüyor ki senin bir ayağında dışarıda tiyatro yapıyor ve tam hmm. da bunu yaşıyorsun. Aynen öyle. Belki bir iki cümle bundan bahsedebilirsin Evet belki önce parçayı dinleyeyim benim benim de söylemek istediğim bir iki tamam. şey var o konuda. Sonra ben bir... de ekleyeceğim. O zaman parçaya geçelim. <gülüyor> Okey. Telefon numarası. telefon numarası. Ben mi söyleyeyim? Lütfen. Yani? Evet. Evet. Açık Radyo Cessar. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 16. Radyo Şenliği Dinleyici Destek atlı telefon numarasını söylüyorum. 0212 343 41 41. 11:45 Devam ediyoruz. Hemen şöyle klişe bir yerden yürüyelim. Ali Can Cezoy, Neden zorba? <gülüyor> <gülüyor> yani çok... E, ...çok seviyorum zorbayı. <gülüyor> Zorbanın şeyini de seviyorum. O işte... ...onun o tutumunu da çok seviyorum. Seviyorum. En sevdiğim karakterlerden biri. Güzel. Siz bir şey diyordunuz... ...tahşı evet, e, geçmeden önce. Ona da bağlı aslında bir zorba karakterine. Yani e, bu mevcut neoliberal denen düzen insanların tek başına e, muhakkak çok çalışıp e, başarılı olmasın tek bireysel başarının tayin edici şey olduğunu söylüyor. Ve eğer başarılı olamazsa <gülüyor> e, yani mesela bir sürü öğrenci borç içinde, borç harç içinde, kredi borçlarından falan mahvoluyor. O senin kabahatindir diyorlar yani. Evet. Sistemle ilgili hiçbir suçlama gelmiyor. Bu o başımıza gelen en büyük felaket. Çünkü bir avuç zengin insanın giderek artan zenginlikleriyle yani 18 kişinin dünyanın 3'te 2'sine sahip olduğu servetine sahip olduğu bir durumdan bahsediyor. 18 insan. Hepsinin adını tanıyoruz, biliyoruz yani. Ve bu başarısızsan senin suçundur geliyor. Neoliberal düzen böyle bir şey dayatıyor ve bu intiharların başa cinayetlerin vesairenin de ...sefaretin büyük çatışmalarında... ...temel kaynaklarından birini oluşturuyor... İşte o yüzden yeni kuşaklar... ...buna da isyan ediyor... Yani ...bizim geleceğimizi bizim elimizden almaya... ...bundan sonra hakkınız yok diye... ...en büyük adalet mücadelesi de başlamış durumda... ...o yüzden de biz... ...biraz da yırtınaraktan... ...bu dünyadaki Z kuşağının... <gülüyor> ...gençlik e, iklim kuşağı... ...diyor bir Fransız dergisi ona... ...zaten adını da vermiş... ...onun şeyini yakından takip etmeye... ...çalışıyoruz yani... ...radyoyu da... ...bu amaçla kullanmak... ...çok iyi geliyor bana yani bunları... ...paylaşmak, tartışmak... ...ve... ...bu enerjiye, enerjiyi dinleyicilerle... ...destekçilerle de paylaşmak yani... Kesinlikle, kesinlikle... Biraz burada oluş nedeninde zaten bununla ilişkili Ali Can. Yani niçin kalkıp bir radyo programına gelesin ve konuk olasın? Bu, bu paylaşmak ve burada bununla ilgili üretilen anlamla bağlantılı bir şeymiş gibi geliyor birazcık. E bana. Tabii ki. Burayı sanırım ister istemez açık radyonun yarattığı şey de bence bu birazcık. Sahiplenmemize ama böyle körü körüne bir şeyden bahsetmiyorum ama... ...aidiyet hissetmemize çok olanak veren bir yapısı var açık radyonun. Hmm. Ee, her şeyle, her söylemiyle ve o söylemin tabii ki bence sonuna kadar arkasında durmasıyla da ee, tartıştığı şeyle de gerçekten çaldığı müzikle de e, bir sınır kabul etmeyip bir kucak açan bir hali var ve e, zaten çok az şey beraber yapabildiğimizde bir yandan düşünüyorum. En azından bunun başındayız galiba. Burası onlardan biri işte. Beraber olabildiğimiz, beraber zaten yayın yapıyoruz. Ta Bence ta tayin edici kelimelerden bir tanesi de bu aidiyetisi. Bu kaybolan, hmm. işte demin sözüne ettiğim bu neoliberal düzen bir yandan hiçbir kamusal iş yoktur. Siz tek başınıza yapacaksınız derken bütün aidiyetisi, ne komşuluk kalıyor. ...ne arkadaşlık, dostluk, yani tamamen bireysel bir hayata indirgiyor. Yani işte Ubuntu felsefesinde filan da var, sokağa çıktığı zaman bir giyimli, giyimli olmanız yeter. Evlerin önünden geçerken onlar size yiyecek içecek nasılsa vereceklerdir. Ubuntu böyle bir şey. Afrika'da insanlığın doğduğu yerdeki felsefe buna dönülmesi lazım yani... ...bu büyük şehirlerdeki korkunç kirli havayla ve trafik içinde boğularak birbirine küfreden insanlar... ...şoför, sen şoför müsün falan <gülüyor> <gülüyor> diye başlayan şeylerin içinde bir hayat geçiyor... ...ve çocukların beyinleri ve şeyleri, ciğerleri zedeliniyor. Yani akıl almaz rakamlar geliyor. Bunu değiştirmek zorundayız ve çocuklar bunun farkındalar. İşte spor, nerede yapıyoruz sporu? Ben sporu sabah Belgrad ormanında koştum, öyle geldim. Yani orada koşabilmek için orada yaşıyorum ama kuzey ormanları sonuçta kaç tane yerde bir dikili ağaç ve başka bir yer kaldı ki. Yani işte koşmak bu... için yürümek için sahile şehirde dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi trilyonluk villalar köşkler satılıyor ama koşmak için yürüyüş yapmak için hiçbir alan yok. Sadece dört tekerli metal yığınları oralara yerleştir, ondan sonra orada Alcanço'yu da söyledim. Ben hayatımda koştuğum kadar araba kullanmadım. Yani bu gerçek ve hala. Çok iyi. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Kart vardır basarım e, tramvay metro ne varsa onunla seyahat ediyorum ama e, toplu, taşı, toplu taşıma yani onun dışında İstanbul e, koşu için yurt dışından gelen turistler zaten şaşırıyor. Ben burada nasıl koşamıyorum yani koşmaya çalışsanız omuz atıyor insanlar bir şeyler yapıyor ki zaten nesil de aslında hani bu radyo daha sonra podcast olarak kaydedilecek ve daha sonra da e, gidin ormanda dinleyin. ...yani yürüyüş yaparken, koşarken dinleyin... ...arkadaşlarımız arası bunu dinleyenler var... ...yani çok da keyif alıyorlar... ...ben de bazı kayıtları öyle dinliyordum... ...atıyorum kenara ondan sonra dinliyorum... ...istediğim zaman... E ...çok önemli şey. bu aydiyet ...yani bir de şimdi boğazın kenarında... Yani ...dünyada bir tek boğaz var... Işte. ...bosfor var ve... ...boğaz paralelinde... ...yürümeye ya da koşmaya kalkalım... ...bütün panolarla kaplı her yer İstanbul senin, ki. şehir senin diye <gülüyor> dalga geçiyor <gülüyor> ve şey, denizi görmene imkan yok. İmkan yok inşaatları kapatan panolardan. Hı hı. Ama en güzel İstanbul fotoğrafları Ara Güler'in ve başka çektikleri var. Senin İstanbul kullan ya, Doğru. şehir senin <gülüyor> daha fazlası mı olur? Evet, bu arada program başında ben Ali Can Cüyeso'ya bir e, soru sormuşum. Hani bir sene sonra dinlediğimizde hani neler hı. olacak? Yani Ali Cüce Cüyeso hiç e, çalışma ...falarından bahsetmiyor, yani... Z, z, z, ...hani proje demeyeyim ama... ...ne olacak bu bir sene içinde, ne yapacak... ...Alican Ceysoy? Yani inanın bilmiyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...benim öyle çok programlı... ...bir, bir şeyim yok. Çok ee, gizli. Yok yok, gizlilikten değil. Yani, şaka değil. Öyle bir programlı... ...derinlemesine... ...programlı ya da öncelerden... E, ...kapatılmış tarihlerim falan yok yani... ...işte tiyatrom yapıyorum, onu yapmaya... <gülüyor> ...devam edeceğim... İşte kırkteki e, oyun devam edecek sanıyorum. Bakır köydeki oyunlarım, işte Kumurcaylı'deki oyunlar devam edecek. E, aslında birazcık böyle Kıvanç Sezer'le bir film çekiyoruz şu anda küçük şeyler adı. Muhtemelen o kendi yolculuğuna başlayacaktır e, bitip. E, böyle yani hani öyle çok yoksa takvim konuşabileceğim bir Bu, şey. Bayağı bir yanıt olacak. aldık aslında. Değil evet mi? evet Tabii evet, canım. Bayağı <gülüyor> bayağı bir çalışma bir şeydir, var yani. Sorun... Zaten sorun aslında bu... ...bütün bu küçük şeylerin konuşulamamasından <gülüyor> geliyor yani. E, aidiyet kaybı denen şey demin konuştuğumuz buydu. Yani öyle planlamaya falan üzülmüyor. İyi işleri yapmaya devam etmemiz lazım. O kadar yani. Evet ne yapıyorsak onu yapmayı sürdüreceğiz. İyi yapmaya. Ve iyi yapmayı, i̇yi yapmayı, yapmayı yapmaya. sürdüreceğiz. Evet. Yoksa e, gündelik küçük e, yenilgilere bu büyük özel ve anlamlı şeyleri tabii ki heba etmeyeceğiz. Evet tabii. Evet. Şu anda 57 kişi olduk. Bu çok iyi. Dinç Destek Projesi özel yayında devam ediyoruz. Arada biz telefona bakıyor. Peki Onun arada hani mu? o telefon çalma sesi gel geliyor ya bize. Evet. Çok özür dilerim sorun. Gelmiyor. Hay Hayır. Hayır. gelmiyor. Şu şu an an gelmişti, geldi yani işte bir alıyor. ara geldi. Gelmiyor ha, gelmiyor, yani gelmiyor olması. Gelmiyor olması anda... bana yani çok üzücü, çok Ey çok <gülüyor> <Ey> hali. hali. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki yani gelmiyor olması destek gelmiyor anlamına geliyor. Peki ee... o çaldığı zaman hani bilele bilele diye evet. çaldı ya. Ee... O çaldığında mı gelmiş oldu? Evet, evet. aynı yani, öyle. Çalmadığı yani süreçlerde anda... hiç gelmedi mi? Hiç olur. desteklenmiyoruz anlamına çok geliyor. Çok kötü ya. Evet, evet, çok bazen evet. internet üzerinden de olabilir. Ha, bu doğru. Ama işte. zaten destekleniyor olsak 0212 343 41 41'den çalmış olurdu. Çalmış evet. olur. Bir Aramış de geçen olurdu. defa ben bunu çok yapmak istiyordum sizlerle Yap yapamadım. Şimdi fırsatını bulmuşken belki yaparım. Ben çünkü dinlerken siz genelde bunu... E, 0212 evet özel on iki... ...evet özel... Biz oradan numara yapmıyorsunuz değil yok, hayır, hayır. Ya. Biz ...bizde hiç numara yok... <gülüyor> bu, ...yani açık radyo dinleyicisinin de... ...böyle bir özelliği olduğunu biz de zaman içinde... ...yenilerde keşfediyoruz... ...yani oyuna katılıyor... ...ya çok iyi... ...bu, bu tiyatro de. oyunu da olabilir, bildiğimiz oyun da olabilir... Evet. Yani. ...şu an baya cevap geldi... ...cevap yani de geliyor, de evet bu geliyor yani... ...işte bu çok hoş bir şey. i̇şte, ...cevapları bekliyoruz... Evet, evet. Şimdi. ...cevapları... Ee, Peki bunu yapacak mıyız bugün? Çok özür dilerim. Çünkü ben bunu yapamazsam <gülüyor> içimde kalacak. Yani telefon numarasını Hiçbir sizlerle mi? birlikte okuyup koro halinde söyleyeceğiz. Tamam, Çıkarken harika. en son anonsumu söyle yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Saat 11.55 bir toparlama. Aa, i̇şte geldi. Işte. Ya, geldi. Ya, evet. Harika. <gülüyor> Ve yağmaya da başladı evet. aslında ya, galiba. Evet. Müthiş. Heyecanlandı. S Sona yaklaştık. Sona yaklaştık evet. evet. Evet evet. Saat 11.55 şu anda. Son 5 dakika mı diyelim. Eh, evet, evet. Yani. Işte, telefon trafiği gayet iyi gidiyor, güzel evet. gidiyor. Yeter ki evet, iste devam edin. Yeter ki yani. <gülüyor> Yeter <gülüyor> ki <gülüyor> <herkes> isteyin. <gülüyor> Aynen. Aynen öyle. <gülüyor> Cevaplar için çok teşekkürler. Çalan telefonlar için teşekkürler ben sizin programınıza da bağlantısını kurmak adına şu, şu konuyu biraz 3-5 laf çevirebiliriz üstüne. Önemli Hı -hı. buluyorum. Böyle bitmek Hı -hı. bilmeyen bir oyuncu sporcu spor ilişkisi üstüne Hı -hı. kafa patlatıyoruz. Çalışırken de öğrencilerimizde de okulda da. Hı -hı. Evet kuşkusuz ki çok önemli ve benim birincilerimden biri oyuncunun e, sportif eylemleri, fiziksel eylemleri. E, ama burada da bir ...tuhaf bir yabancılaşmaya gitmiyor muyuz? Yani bir... M, ...barbiler dünyasına doğru götürmüyor mu bu? Ve asıl yaptığımız şeyi unutturmuyor mu bize? Ya da yani kenler dünyası. Evet, ya da <gülüyor> kendi galiba evet, evet. evet Kendi kabul evet. etmiyoruz. Biz barbieciyiz. Barbieciyiz tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani kendi değiliz biz. Yani e, zaten sağlıklı bir insan... E, temiz beslenmeli ve spor yapmalı değil hmm. mi? Bir de ekstra olarak oyuncu olduğumda e, bunu zaten yapmalıyım. E, aksi takdirde bunu yapıyor olmak, hayattan ayrı bir yere gidiyor olmak bu işe karşı yabancılaştırmıyor mu sence? Tabi idealini konuşuyoruz. Aslında ideal, e, benim de mesela kendimce idealizi böyle ettiğim, düşündüğüm, hayalini kurduğum, kendimle ilgili de oyuncu olarak e, isterim ki Doğru saatte kalkayım, doğru evet. şeyler yiyeyim, doğru zamanlarda yiyeyim, ee, hafif sporumu yapayım, yani Hı -hı. bir küçük yürüyüş bence bir oyuncu için yani daimi yapılan... Evet, hayati ee, bir şey oldu. Tamam yani aslında hani o, evet. o basılan ağırlıklara falan evet. gerek yok yani. Hı -hı. Bir, bir tansiyonumuzu düzenleyecek bir şey de aslında yeterli belki hepimiz için de. Ayrıca doğru saatte yatalım ve e, iyi provalar yapalım. Hı -hı. Zaten tabii ki ideali. Ama <gülüyor> <gülüyor> bu doğru saatte yatma meselesini rastının yanında konuşmasak daha iyi. Hayır ben normalde doğru saatte yatıyorum. Sadece dokuz gün doksan dokuz saat boyunca uyumuyorum özellikle. Bu da benim tercihim, zevk aldığım bir şey. <gülüyor> Yeter ki iste evet. <gülüyor> Yani e, çok istiyoruz tabii ki böyle olsun ama yapamıyoruz sanırım bunu. Yani bence meslek aslında bunu çok istemekle birlikte buna çok da müsait de hmm. değil. Hepimiz yani evet. şimdi aynı işi tabii. yapıyoruz biliyorsunuz. <gülüyor> Ya oradan tahmin edersiniz. Yani oyundan çıkınca bir küçük bir şey içmek herkes Hı -hı. ister ya da Hı -hı. E, işte bir akşam biraz yapmak, uzatmak, uzatmak e, ister. tartışmak, nasıl evet. oynadık, ne oldu bitti. Evet. E, bu bu şunlara aradığı aslında bunu sordum. Tamamıyla böyle düşünüyorum. Hmm. Yani o robotik hayattan, steril hayatın çok da bir şey katmadığını düşünüyorum. Hmm. Kesinlikle temiz beslenmeliyiz ve kesinlikle spor yapmalıyız ama bu e, bir oyuncunun ...okumasına, yazmasına... ...dünyada olan bitene karşı kafa patlatmasının... ...önüne geçiyorsa salt bununla bir şey... Çözülemez. ...merkezine oturmamalı. Yani. Evet. He, bence Neydi bir oyuncunun şey? hiçbir şey merkezine... Yani. ...oturmamalı. Yani objektif... ...olmak oturmalı. Hı -hı. Ve tabiat dışında bence... ...her şeye muhalif olmak oturmalı... ...bir oyuncunun Hı -hı. merkezine. Onun dışında... ...hiçbir şey bence... E, ...oyuncuyu ilgilendirmemeli. Hı -hı. Her şeyle ilişkisi, merakı... ...ilgisi... Ve anı yaşama evet. kabiliyeti bence o malı. Sizin yanınızda da böyle büyük laflar edinler. Özür dilerim. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani yakın, yakın düşünüyoruz. Ben. Hayır hayır çok yakın düşünüyoruz. Ben de aynı durumdayım ve e, aslında yayında da çok konuştuğumuz o sahicilik e, durumunun Asla kaybetmemesi gerekiyor. Ercan Kesal programında konuğumuzu tabii büyüle, büyülenerek dinledim evet. ve izledim Ercan Kesal'ı. Orada da aynı noktaya geldik. Sahicilik meselesini Oo. kaçırmamak. Yani spor salonunun evet spor yapmak çok iyi bir şey ama spor salonunda geçen bir ömürden bahsetmiyoruz dünyada olan bitene gözümüzü ve kulağımızı kapadığımız bir şeyden bahsetmiyoruz galiba. Ben de Kesinlikle. biterken bir şey söyleyeyim. İzle izle. <gülüyor> sahicilikten <gülüyor> bahsettin. Öyle kapatayım bari. E, hayatımızdaki en sahici şeylerden biri de bir işte 60 yaşına geldi... ...ve hiç göstermiyor... ...görüyorsun <gülüyor> ne kadar iyi spor da yapıyor... ...hiç var Bir Gösteriyor mu yani? Hayır hayır, ilk günkü gibi... <gülüyor> i̇lk günkü gibi. Oldum yine... <gülüyor> yani Barbie'nin e, anneannesi falan yok mu yani? Çıkmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> yok, o böyle gelmiş... De, <gülüyor> devam ediyor... <gülüyor> e, ...öncesiz ve sonrasız... <gülüyor> Ne güzel evet. şey ama. Evet evet. <gülüyor> Çok güzel şey. Tamam <gülüyor> özür dilerim. Ee, sonra geldik. Evet. Tamam. Ee, bizi içeri sızmamıza izin verdiğin için çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> i̇yi ki varsınız, Der. muhteşemseniz harikasınız yani. Estağfurullah, estağfurullah. Keşke Elana da olsaydı ama diğer taraftan da Elana bu kaydı dinleyecek ve hayıflanacak. Yani evet. en zengin programlarımızdan bir tanesi. Onu da dahil ederiz. Evet. Bir evet. dahaki sefere. Evet, bir sefere. Teşekkür Ali ediyoruz. Can iyi ki geldin. Yüzünü gördük. Teşekkür Şimdi ederim. İyi ki geldin de... gerçekten. Evet. Ah, geldik konu konu be, koro'ya. koroya. E, bir toparlamak gerekirse yeter ki işte özel programındaydık. Biz içeri girdik. Dinici Destek Proje özel yayının içerisinde e, Alican Yücesoy programın konuydu. Bizde Ömer Matre ve ben Erasan Sağlam sızı verdik. Şimdi... reverb'lü olacak mı? Olacak olacak. Reverb'siz olmaz. Of. Hamam çok yayını. heyecanlıyım tabii tabii. Evet. <gülüyor> i̇şte hazır. Çok heyecanlı. Şarkı hazır mı? <gülüyor> hazır. Her şey hazırmış. Evet, Dinici Destek. Dinici evet. Destek projesi. Melikhan Nido'dan amaneler dinleyeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz Ve başlıyoruz 0212 343 41 41